Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Ahmet Baydak, selamünaleyküm aleyküm muhterem hocam. Ailece sizi izliyoruz, ailece size selam söylüyoruz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun, kardeşlerimize de selam olsun inşallah. Efendim, fazilet, güldane, kıymet, kıymet, karanlık. Selamünaleyküm Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz. Bize dua edin. Derdiniz, derdimiz demiş efendim. Allah razı olsun. Bütün derdimiz Allah'a kur olmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın huzurunda mahcup olmamaktır. Allah bizi huzurunda mahcup etmesin. Hem dünyada hem ahirette bizi mahcup etmesin inşallah. Efendim biz denizimizde Muhammed Hüseyin Efendiye talebe olmak istiyorum. Ben aslen Karadenizliyim. Beni kabul eder mi? Evet. Beni kabul eder mi? Bizi kabul edenlerin başımız üstünde yeri vardır. Beraber olmak için, kardeş olmak için, beraber yürümek için, beraber kazanıp beraber Allah'ın huzurunda hesap vermek için. Allah bizi beraber etsin inşallah. Bütün mesele beraber olmayı istemektir. Dinleyip, kardeşlerimizin bizi dinleyip gönüllerini açıp, anlamaya çalışıp, gerekeni yapmaya çalışmalarıdır. Beraberiz demeleridir. İnşallah beraber oluruz. Hem dünyada, hem ahirette, hem hesap yerinde inşallah ebediyen beraber oluruz. Evet. Efendim, Bursa'dan Fatih, çoğu tasavvuf ehli dünyayı kutup ve gavsların yönettiğini söylüyor. Bu anlayışın hakikatini söyleyebilir misiniz? Ve bir de bundan medet dileniyor. Bu anlayışı da açıkla açıklayabilir misiniz? Şimdiden teşekkür ediyorum demiş efendim. Olur. Elbette ki söyleyebiliriz. Söylememiz gerekir. Söylemeden olmaz. Söylemezsek yanlış anlaşılır. Dünyayı kutuplar ve kavuşlar idare ediyor. Diyor kardeşimiz. Böyle bir anlayış, böyle bir düşünce var. Diyor. Dünyayı Allah idare ediyor. Allah sıfatlarından, isimlerinden hiçbirini hiç kimseyi ortak etmez. Öyle buyurdu. Allah'ın ortağı yoktur. Dünyayı, ahireti evet, idare eden Allah'tır. <gülüyor> Rızkı veren Allah'tır. Hidayeti veren Allah'tır. Varlığı yaratan Allah'tır. Varlıkta tutan Allah'tır. Ölümü takdir eden Allah'tır. Her şeyi takdir eden O'dur ve her şeyi her anda yapan O'dur. Hiçbir kula böyle bir yetki vermez. Dünyayı idare etme yetkisini vermez. Eğer verseydi, kime vermesi gerekirdi? Önce Resulullah Efendimiz'e, peygamberlere vermesi gerekirdi. Vermiş midir? Hepimiz biliyoruz ki hayır. Böyle bir yetki vermemiştir. Kutup dediğimiz, Gavs dediğimiz, yani... Kısaca peygamber varisi demekti bu, peygambere verilmeyen, Ora nasıl verilmiştir? O nasıl Allah'a ortak oldu öyle? Yanlış bir düşünce, yanlış bir fikir, yanlış bir iman. Peygamberin vazifesi ne ise, bütün ikametinde, gavusunda, Kutubunda dedikleri vazifesi herhalde o olsa gerek. Başka bir şey var mıdır? Kesinlikle hayır. Eğer dünyayı idare etmek Resulullah Efendimizin elinde olsaydı. Allah ne buyurdu onun için? De ki, eğer ben gaybı bilseydim daha çok hayır yapar. Hayırın ne olduğunu bilir, ona göre yapardım. Eğer o gaybi bilmiyorsa. Buna beraber nasıl sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Dünyanın idaresi onun elinde olsaydı öyle mi yapardı? Yok bir beşer olarak tavrını koyar, insanların iman etmesi için, cennete gitmesi için gerekeni yapardı. Ama böyle bir yetkisi yok. İdare etme yetkisi yok. Nedir onun yetkisi? Allah'a davet, hidayete davet. Cennete davet etmektir. Bununla beraber Allah'ın kendisine ihsan ettiğini vermek. Allah neyi ihsan etmiş ona? İman. Aşk, muhabbet, Allah'a teslimiyet, sadakat, Allah'a karşıyet, bunu verir, başka bir şey veremez. Zaten bir kur kazandı mı, kazanmadığı bir şey kalmamıştır. Bunu söyleyenler dünyaya tapanlardır. Dünyaya tapanları kendine davet edenlerdir. Ne diyor? Gavsul elindedir zaten dünya, onun için sana verir diyor. Gavsar'a veriyorsa, niye sana muhtaç oluyor ki öyle? Peygamber, eğer, yardıma davet ediyorsa, dünya elindeydiyse, o zaman, gerekeni yapsaydı, diye müminlere ver diyor, yardım et diyor, kul, kulluğunu bilmelidir. Kul, kullukta durmalıdır. Haddini aşıp, kendini ortak, Allah'a ortak, evet, zannetmemelidir. Bununla beraber, kendisiyle beraber olanlara aynı şekilde Allah'a şirk koşturmamalıdır. Hem de kendini. Allah öyle buyurdu, ayet-i kerimede bir kurbuni söyleyince onu Allah'a şirk koşmuş olur. Gavsi kutbi Allah'a şirk koşmuş olur. Dolayısıyla ona abdolmuş, ona tapmış olur. Ayet-i Allah öyle buyurdu. O Allah'a şirk koştukları diyecek ki Ya Rabbi biz böyle bir şey söylemedik. Kimseye ben Allah'ın ortağıyım, beni Allah'a şirk koş, beni ilah edin demedik. Demedin ama çaktırmadan söylemişsin, senin haberin yok. Dünya eğer senin elindeyse, sen idare ediyorsan, sen Allah'ın ortağıysın. Dünyaya bir şey olursa senden istenecek. Öyle zannetmiş. Evet. Böyle bir şey yoktur. Herkes Allah'ın kurudur. Peygamberler de Allah'ın kullarıdır. Bütünüyle Allah'a muhtaç olan kullarıdır. Günah işleyince, yanlış yapınca istiğfar eden kullarıdır. Hiçbir şeyi yönetmez ve idare etmezler. Sadece... Allah'a kul olmaya çalışır, Allah'a kulluğa davet ederler. Allah'a yakınlığa, Allah'a dostluğa, Allah'a vasıl olmaya davet ederler. Allah'ın buradı, kulun üzerinde gerçekleşsin diye yoru gösterirler. Allah'ın kendisine verdiğini ikram eder. Neyi ikram eder? Söyledim biraz önce. Aşkı ikram eder, muhabbeti ikram eder, Allah'a teslimeti ikram eder, edebi ikram eder, haşeti ikram eder. Kulluğu ikram eder yani. Kulluğuyla örnek olur, şahit olur ona. Uyarır, ikaz eder. Müjdeler. Allah'ın ayetlerini okur, açıklar, hikmeti öğretir, nefisleri tezkiye eder, terbiye eder, bilmediklerini öğretir. Bunun dışında herhangi bir vasıfları olmaz. Eğer onlar idare ediyor dersek onları Allah'a şirk koşmuş oluruz ve bu küfürdür. Öğretmek başka bir şey, yolu göstermek başka bir şey. İnsana hidayet olmak, aşk olmak, muhabbet olmak, rahmet olmak, ikram olmak başka bir şeydir. O dünyayı idare ediyor demek başka bir şeydir. Hiçbir biriyle alakası yok. Bunu yaparken bir kul olarak yapar. Onun da, onların da, bütün velilerin, müşid-i kamillerin, Allah dostlarının tek bir derdi vardır. Allah'a kul olmak, Rabbini kendinden razı etmek. Rabbim bana kulum desin diye çırpınıyor. Allah kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun bir kul gibi durur ve razı olur. Rabbini sever, Rabbinin emrini de, hükmünü de, Rabbinin kendisine muamelesini de sever ve itiraz etmez. Şu şöyle olsun ya da bu böyle olsun demez, diyemez. Böyle bir gücü yoktur. Hadini bilmiştir, kulluğunu bilmiştir. Evet, bunun dışında böyle cahilce, böyle evet, müşrikçe evet, bir inanç imanı bozar imana şirki karıştırmış olur Allah'a şirk koşmuş olur dervişler mürşidine öyle söylüyor mürşidi için öyle söylüyor yanlış böyle bir şey olmaz mürşidi mürşitse onu irşad eder onu büyütür mani olarak büyütür nefsini tezkiye eder Allah'ın güzelliği Onda tecelli eder, kötü ahlakını güzel aklakla değiştirir. Onu Allah'a kul yapar, Allah'a arşık yapar, Allah'a yakın eder, Allah'a dost eder. Onun işi bu. Evet, onun için söylüyoruz. Herkes davetlidir. İsmi Gavs midir, ismi Kutup midir, ismi ne olursa olsun. Kendinize böyle zulmetmeyin. Birileri sizin için böyle söylüyorsa, işe müdahale etmeniz gerekir. Yoksa yarın bunun hesabını veremezsin. Allah söylemez mi? Sen benim ortağım mısın? Bana hiçbir şeyi şirk koşma demedin mi? Dünyada Allah'ındır, ahirette Allah'ındır demedin mi? Ne zaman sana teslim ettim böyle bir şeyi? Neden söyledin öyle? Ben söylemedim diyecek. Sen söylemedin, sana tabi olanlar söyledi böyle. Neden müdahale etmedin? Neden onları şirkten kurtarmadın? Sen mürşidlik iddiasında bulunmadın mı? Hani nefsi tezki edecektin? Nefse köfür vermişsin, şirk vermişsin. Adamı müşrik yaptın. Evet. Herkes haddini bilmelidir. Allah'a şirk koşmamalıdır. Evet. Böyle bir tabizi asla mümin, derviş veremez. Neden dolayı böyle söylüyor? Allah'ın vahyini bilmediği için, Kur'an'ı bilmediği için, Rabbi ne söylemiş onu anlamadığı için, Rabb'ini dinlemediği için. Birilerini dinliyor. Peygamberi tanımadığı için. Sen onu peygamberin üstünde mi tuttun ki böyle söylüyorsun? Bak Allah peygamberleri için ne söylüyor? Her bir peygamberi için ne söylüyor bir bak. Allah akıl vermiş yani. Peygamberine vermediğini bir başkasına nasıl verdi diyebilirsin? Nasıl buna cesaret edebiliyorsun? Nasıl birilerini Allah'a şirk koşabiliyorsun? Zaten müşrikler de öyle söylüyordu. Evet. Hep söylüyoruz. Dinimizi, imanımızı, İslamımızı, kulluğumuzu, ilmimizi, ibadetimizi, hayatımızı Allah'ın vahyine arz etmemiz gerekir. Allah doğrudur dediyse doğrudur. Yanlış dediyse yanlıştır. Buna yanlış diyor. Buna küfür diyor. Buna şirk diyor. Evet. Bu anlayış yanlış bir anlayış. Bütün peygamberler de öyledir. Hepsinin derdi kulluktur. Abdiyettir. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Her biri biliyor ki yaptığını kendine yapıyor. Mesela Resulullah Efendimiz dua ederken istiğfar ediyor. Yok yok diyor o istiğfar etmedi. O zaten günahı yoktur. O zaten ismet sıfatına sahiptir. Günahsızdır o. Ümmet için dua etmiş. Allah kendi günahına istiğfar et. Vestagfir li vik. Kendi günahına istiğfar et dedi Allah. O da yanlış yapıyor, o da eksik yapıyor. Allah onun eksikini düzeltiyor. Burası yanlış, bunu temizle diyor. Bunu düzelt diyor. Peygamberi anlamayınca, Peygamberi zaten Allah'ın ortakı olarak, şirk olarak Allah'a ortak koşuyor. O yetmez. Bir de kendi şeyhini koşuyor, mürşidini koşuyor. Mürşid zannettiğini koşuyor daha doğrusu. Evet, peygamber de bir kuldur. Bununla beraber duadadır. Resul Efendimiz veda hutbesinin sonunda ne buyurdu? Vazifemi, risaletimi tebliğ ettim mi? Evet. Sonra ne dedi? Şahit ol Yarab. Şahit ol Yarab. Sen bana verdiğin emri yerine getirdim. Risaletimi tebliğ ettim. Derdi, Allah'ın kendisine verdiği vazifeyi layıkıyla tebliğ etmektir. Ama Sen kahponu böyle günahsız, günah işlemeyen melek sanki okul değilmiş. Zaten öyle anlatıyor. Öyle anlamış. Ne buyurdu? En çok Allah'ı bileniniz benim, Allah'tan en çok korkanınız benim dedi. O Allah'ın işine nasıl dokunur? Nasıl dokunabilir? Var mı böyle bir yetkisi haşa? Peygamberlere dahil, bütün insanlar kuldur, abd'dır. Eğer biri Allah'a yakın olmuşsa, kulluğuyla, abdlığıyla Allah'a yakın olmuş, Allah'a dost olmuştur. Veli demek, Allah'ı seven demek. Allah'ı her şeyden çok, canından çok seven demektir. Başka bir kerameti yoktur. Bundan büyük kerem, ikram olur mu? İnsan zaten, kerremlahu beni adem, Beni Adem'i mükerrem kılmış. Keramet sahibi kılmış. O kerameti ona vermiş zaten. Onu Ona kendi ruhundan nefretmiş. Bundan büyük kerem olur mu? İkram olur mu? İnsana da düşen Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olmaktır. Allah'ın nuru olmaktır. Güzelliği olmaktır. Allah'a harife, Allah'a ayna olmaktır. Dünyayı yönetmek değil. Dünyayı yönetmek Allah'a aittir. Dünya Allah'ın, ahiret Allah'ın. Böyle bir saygısızlık olmaz. Böyle bir küfür olmaz. Hem de müminin küfrü. Bunu söylerken doğru yaptığını zannediyor. O beni kurtaracak. Kimse kimseyi kurtaramaz. Kimse kimseye yardım edemez. Onun için ısrarla ne diyoruz? Allah her bir kuldan Hazreti insan olmasını istiyor. Kendisine halife, ayna olmasını istiyor. Abd olmasını, aşık olmasını istiyor. Aşıklık için yaratılmış o. Her şeyini kurban edecek kadar bir aşıklık istiyor. Avd olmasını istiyor. En büyük nimet bu. Allah'a yakınlık da bununla ölçülür. Dostluk bununla ölçülür. Başka bir şeyle değil. Bununla beraber Allah bir şeyler gösterebilir, gösterir. O da o sevgisinin sonucudur. Vuslat'ın tek bir kapısı var. Aşk kapısıdır. O kapıdan girenler, o Aşk kapısından girmiş. Yani Allah'a aşık olmuş. Öyle Allah o sevdiğini, kendisini seveni o kapıdan içeri almış. Onun için. Velayetin derecesi de onunla ölçülüyor. Aşkıyla ölçülür. Aşkı kadar fena olur Aşkı kadar beka olur Aşkı kadar Allah'ın isimleri onun üzerinde tecelli eder. Aşkı kadar Allah'ın güzelliğiyle güzel olur, Allah'a yakın olur. Allah'ı her şeyden çok seven, bu sevgisini ispatlayan velidir. O gavusmuş, kutupmuş. Böyle satakarlık olmaz. Böyle bir şey olmaz yani. Allah'ın vahyine ters bu. Evet. Gavs da vardır, kutup da vardır ama böyle değildir. Allah'a şirk koşulan Gavs olur mu? Kutup olur mu? O müşrik olur. Puttur o. evet. Gavs diyen demek, kapsayan demektir. Kapsayan, Gavs'i izah edeyim anlaşılsın, kapsayan. Neyi kapsıyor? Gönlü kapsıyor. Gönlü Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle öyle bir genişlemiş ki bütün insanlığı, bütün alemi kapsar. Hepsini sevecek kadar bir muhabbete, aşka sahiptir. Rahmete sahiptir, ikrama sahiptir. Allah onun üzerinden ikram ediyor. Rahmetini ikram ediyor. İmanı, aşkı, muhabbeti ikram ediyor. Ama ikram eden Allah'tır. O'nun gönlü o aşkla, muhabbetle genişlemiş. Allah genişletmiş onu. Yoksa dünyayı idare eder. Bu küfür bir kelime onun için. Müminlerin Allah'a karşı edepli olmaları gerekir. Şirke düşmemeleri gerekir. Bunu anlamak için Allah'ın vahyini okuyup, anlayıp, dinleyip, anlayıp iman etmeleri gerekir. İman edenler böyle bir kelime kullanamaz. Evet. Efendim bizlerimiz, yaşlı hastamız var. Yoğun bakımdadır. Fişe takılıdır. Çocukları ve akrabalar karar verip kendisinin fişi, kendisinin fişinin çektirilirse ona dair bir mesuliyeti var mıdır? Evet. Böyle bir durumda e, ne diyorlar? Beyin ölümü gerçekleşmiş diyorlar. Ama böyle fişe takılı olup daha sonra, aylar sonra uyanmış olanlar vardır. Uyanırken sağlam olarak uyanmış olanlar vardır. Ya da böyle felç olmuş farklı bir şekilde bir e, sorunla beraber uyanmış olanlar vardır. Bu durumda o ölmemiş demektir. Eğer uyanmış olanlar varsa o zaman ona ölü denmez. Fişi çekip, öldürmek gibi bir haka sahip değildir. Aslında fişi takmak yanlışlığı önce. İşi Allah'ın takdirine bırakmak gerekiyordu. Ölürse ölür, kalırsa kalır. Allah herkese bir ölüm vakti takdir etmiştir. Ne öne ne geriye alınmaz. Onun için ölüp ölmediğini bilmiyor bilmediğine göre, ölümüne hüküm veremez. Beklemek zorundadır, beklemelidir. Söyledim, o fişe tahmaları önce yanlıştı. Bırak yani niye o kadar ille de yaşasın diyorsun? Yani yaşayınca, kazanacak mı zannediyorsun? Yok. Ölümden kaçmakla kimse ölümden kurtulmaz. Söyledim. Önce fişe takmak yanlıştı. İşi biraz böyle Allah'ın takdirine bırakmak gerekir. Bırak onun sahibi var. Biri ölürken burada ait i Kerime'de, evet Siz onun başucundayken Allah size, sizden ona daha yakındır. Ona yakın olan Allah'tır. Bırak sahibine işi. Onu yaratana bırak işi. Sen ille de ben yaşatacağım demekle onu yaşatamazsın. Ama taksın fişe. Bu sefer fişi çekelim, fişi bu sefer çekemezsin. Çünkü ölüp ölmediğini bilmiyorsun. Bu hükmü se veremezsin. Bırakacaksın, ölene kadar. Evet. Efendim, <gülüyor> Garip isimli bir izleyicimiz. İnşaat işçisiyiz. Zor, zor şartlarda çalıştığımız halde İş verenler bazen paramızı vermiyor, bazen eksik veriyorlar. Onlara bir tavsiyede bunu kalplerinin yumuşamasına, bu hallerini değiştirmesine vesile olsanız çok teşekkür ederiz. Programınızı severek izliyoruz. Her şey için teşekkür ediyoruz. Allah sana razı olsun. Allah razı olsun. Allah bütün kardeşlerimizde razı olsun, yardımcı olsun inşallah. Bir de böyle alnının teriyle o ağır işi yapıyor eğer birileri onun hakkını yiyorsa, onu kendinden razı edemiyorsa, eğer biri birilerini yanında çalıştırıyorsa, o çalışanlar onun ev halkıdır. Onlara bakmakla yükümlüdür. Hakkını vermek zorundadır. Yani hakkı birse bir buçuk bir vermelidir. Öyle ki onu kendinden razı etsin. Çünkü onunla beraber o da kazanıyor. Yani o beş kazanacağına, ötekine bir vereceğine bir çok versin. Değil hakkını yemek. Nasıl daha fazla verebilirim? Derdinin olması gerekir. Mümin böyledir. Bununla beraber o senin mümin kardeşin. Olmasa bile vermek zorundasın. Hele bir de senin yanında çalışıyorsa. Sen onun gönlünü nasıl kırarsın? Eğer o senden razı olmazsa, beni çalıştırdığı, bana haksızlık ettiği, bana zulmetti derse, kan o kan, kan içiyor demektir o. Bir insan bundan daha büyük bir şekilde kendine zulmedemez. İnsan, insanla Allah'ın rahmetini kazanır, cenneti kazanır, Allah'ın sevgisini kazanır. Aynı şekilde insanla Allah'ın rızasını kaybeder, gazabını kazanır. Cehennemi hak eder. Eğer onu sevindirirsen Allah'ı sevindirmiş olur, olursun. Allah da seni sevindirir. İkram edersen Allah da sana ikram eder. İkrama layık olursun. Yardım edersen Allah'ın yardımına layık olursun. Allah sana yardım eder. Yok tersini yaparsan eğer onu kararsan oradan Allah'ın gazabını kazanırsın. Gazabını alırsın. Sıkıntı verirsen, sıkıntıya layık olursun. Yani insan bizim için cennette olur cehennemde. Elbette ki önce en yakınlarımızdan başlayarak rahmet olmamız lazım. Muhabbet olmamız, ikram olmamız, cennet olmamız lazım. Biri bizimle beraber çalışıyorsa söyledim. Ev halkından sayılır. Sayıl malidir. İsterse bir gün çalışsın. O fark etmiyor. O anda ev halkına yaptığın muameleyi ona yapmak zorundasın. O senin mümin kardeşin. O senin için cennet olma imkanidir. Allah'ın rızasını, sevgisini kazanma imkanidir. Yok bir de bunu tersine döndürürsen, oradan onu üzersen, hakkını vermezsen, zulmedersen oradan Allah'ın gazabını alıyorsun. Cehennemden ateş satın almış oluyorsun. Evet herkes bir mümin olarak hayatı yaşayıp Rabbini dinlemek zorundadır. Rabbini ciddiye almak zorundadır. Rabbini ciddiye alanlar insanı ciddiye alır. Çünkü onunla beraber Allah'ın rızasını, sevgisini kazanır ya da gazabını kazanır. Onun için söylüyoruz. İnsan, insan için cennet de olur, cehennem de. Evet, bize düşen İnsanları kendimiz için cennet yapmaktır. Cennete vesile kılmaktır. Allah'ın rahmetine, sevgisine, yakınlığına, yardımına vesile kılmaktır. Kendimize cehennem yapmamaktır. Allah'ın azabı, gazabı yapmamaktır. Kulun kula karşı çok dikkatli olması gerekir. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Kıyamet günü bir kule hesaba çeker. Allah buyurur ki evet, açtım sen beni doyurmadın. Susuzdun bana su vermedin. Elbisem yoktu, beni giydirmedin. Hastaydım, beni ziyaret etmedin. Kul der ki, Ya Rabbi, sen bundan münezzehsin. Allah buyurur, sana imkan vermiştim. Falan kulum açtı, doyurmadın. Falan kulumun suya ihtiyacı vardı, vermedin. Elbiseye ihtiyacı vardı, vermedin. Falan kulum hastaydı, ziyaret edip gerekeni yapmadın. Sen bilmez misin ki ben kulumla beraberim? Kuluma yapsaydın, bana yapmış olurdun. İnsan, insana bakarken İnsan Allah'ın kuludur işte. Kula yaprağını Allah kendisine yapılmış kabul eder. Eğer bir mümin böyle iman ederse Allah'ın kullarına karşı nasıl dikkatli olur? Değil hakını yemek, değil ona zulmetmek, değil ona laf söylemek, kırmak, kavga etmek, düşman bilmek, öldürmek. Evet. Kalbini kıramaz, pür dikkat eder titrer. Neyle karşı karşıya olduğunu bilir. Onun sahibiyle karşı karşıya olduğunu bilir. Allah insana akıl vermiş. Bir mesela bir yerden gitsek bir köpek bize havlasa, saldırsa. Eğer o köpek sevdiğimiz birine aitse, sahibi sevdiğimiz biri ise ona taş atmayız. Neden? Taş atarsa sahibi incinir. Ne yaparız? Sahibini çağırırız. İnsan düşünmelidir. Yani kurun Allah katındaki kıymeti, değeri. Yani bir köpeğe sahip olanın köpeği kadar kıymeti, değeri yok muydur? Böyle mi anladık? Allah insanı mükerrem kılmış dedi. Beni Adem'i mükerrem kılmış dedi. Allah ona ruhundan nef etmiş dedi. Yeryüzüne harife kılmış dedi. Benim kulum dedi. Benim abdım dedi. Benim velim dedi. Nerede olursan ol, o sizinle beraberdir dedi. İnsanı bilmeyen kendini bilmiyor. Kendini bilmeyen Allah'ı bilmez, bilemez. Anlamamış. Anlamak istememiş. Tıpkı diğer varlıklar gibi, hayvanlar gibi yani yemeği biliyor, içmeyi biliyor, gezmeyi biliyor. Bir de ben Allah'ı biliyorum diyor. Allah'ı bilseydin kendini bilirdin, Allah'ı bilseydin insanı bilirdin. Ona nasıl bir muamele yapman gerektiğini bilirdin, anlardın bunu. Evet, ne yapmak lazım? Yanlış yapanların tövbe etmesi lazım, istiğfar etmesi lazım. Allah'a dönüp, evet, Allah'tan af, mahfiret dilemesi lazım. Haksızlık yapmışsa birine mutlaka hakkını ödeyip, gönlünü alması lazım. Evet, Bütün o çalışan kardeşlerimize selam olsun. Allah yardımcıları olsun inşallah. Evet. Efendim bir izleyicimiz selamun hocam. Aleyküm selam. Sormuş cünüpken oruç bozulur mu diye sormuş efendim. Cünüpken oruç bozulur mu? <gülüyor> Eğer biri oruçluysa, oruçluyken cünüp olursa oruç bozulur. Oruçluyken cünüp olursa oruç bozulur. Ama oruçlu değildir. İftar zamanidir Oruç başlamamış, imsak başlamamıştır yani. Onun öncesinde eğer cünüp olursa, sonra oruç vakti girerse, Oruç başlamış olursa, Oruç bozulmaz. Evet. Ne yapmak gerekir? Namaz vaktini geçirmemek gerekir. Dolayısıyla oruç bozulmamış olur. Elbette ki en e, kasa zamanda gusül abdestini al, alması gerekir. Şartlar, imkanlar müsait oldukça gusül abdestini alması gerekir. Diyelim ki iradesiz olarak mesela oruçluyken eğer uyumuştur. Dolayısıyla o arada eğer cünüp olduysa, yetilam olup cünüp olduysa o iradesizdir. Onun elindeki bir şey değildir. Kendi iradesiyle yapmamıştır onu. Evet, Bu orucu bozmaz. E, kalkar gene en kısa sürede kısır abdestini alır, orucu devam eder. Evet. Efendim, İstanbul'dan Yılmaz Yıldırım. <gülüyor> Selamun Aleyküm Hocam. Hocamın ellerinden öpüyorum. Bununla beraber diğer TV çalışanlarını ve izleyenlerini özünde tüm yüce Allah'a kul olmuş, abdolmuş insanların hepsini saygıyla selamlıyorum. Hocam sizi canlı yayında çok görmektir ricamız, telefonla o iman dağıtan o iman dağıtan nasihatlerinizi alıp karşılık beklemeden dağıtmaktır ihtiyacı olan gönüllere. Tüm dünya çocuklarına ve çocuklarıma duanızı bekler, elinizden öpüyorum demişler. Allah razı olsun. Allah bütün çocuklarımızı, <gülüyor> mütakileri imam eylesin inşallah. <gülüyor> Allah'ım, <gülüyor> vahyini, hidayeti, aşkı, muhabbeti, Resulullah Efendimiz'in ahlakını herkesin mutlaka taşımaya çalışması gerekir ki Resulullah Efendimiz ve vesselama selat etmiş olsun. Selat Allah'ın emriydi. Selat 18 farklı manaya gelir. Evet. Bir manası namazdır. Bir manası selavattır. Bir manası yardım etmektir. Allah'ın Resulüne yardım etmek. Ona destek olmaktır. Bu yardımı, bu desteği yaparken bunu severek yapmaktır. Aşkla, muhabbetle. Sevdiği için yapmaktır. Evet, resul Efendimize nasıl yardım edilir? O'nun emanet bıraktığı vahyi O'nun adına taşıyarak Kendi adına değil O'nun adına taşıyarak O'na tabi olmaya davet ederek Selavat bu Yoksa O'na ümmet olmuş olmuyor O'na tabi olmuş olmuyor Allah'ın emrini yerine getirmiş olmuyoruz Selavati bir tek böyle getirip Allahu me selli ala seyyidina Muhammedin Ve ala ala seyyidina Muhammed Diyerek bunu böyle anlamak evet kesinlikle eksik bir anlamaydı. Dilinle selavat getirdin. Bir de gönlünle selavat getirmen lazım. Sevmen lazım. Selavat getirmeyi sevmen lazım. İman bu çünkü. Sonra fiilinle bunu yerine getirmen lazım. Evet. Nasıl yerine getiriyorsun? Onun sahabesiyle beraber taşıdığını taşıyarak. Taşımaya çalışanlara yardım ederek. Mümkün olan her türlü aracı kullanarak, ister bu telefon olsun, televizyon olsun, internet olsun, birebir muhatap olarak olmak olsun, mektupla olsun, kitapla olsun, neyle olursa olsun. Bu vahyi taşımak gerekir. Hidayeti taşımak gerekir. Aşkı, muhabbeti taşımak gerekir. Bunlar hepsi imanın gereği. Buna beraber Allah'ın emri. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Hepimiz biliyoruz ayeti cuma günkü. İnna ve melaikete hu yesellune nebi Allah ve melekleri muhakkak ki Nebisine selat ederler. Selavat ederler. Evet. Ya eyühellezine amenu. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler. Sellu aleyhi ve sellimu teslima. Tam bir teslimiyette siz de Allah'ın Resulüne selat edin. Evet, ne demek? Selavat okur değil. Selat et. Yardım et. Destek ol. Allah ve melekleri ona yardım eder. Destek olur. Sen iman etmişsen, iman ettiğini iddia edenler de ona tam bir teslimiyetle. Neden tam bir teslimiyet? Tam bir teslimiyet onun yaptığı gibi. Onun dışında bir şey yapmayasın. Onun söylediğinin dışında bir şey söylemeyesin. O Allah'ın vahyini taşıdı, sen de Allah'ın vahyini taşı. O nasıl taşıdıysa sen de öyle taşı. O nasıl rahmet olduysa sen de öyle rahmet ol. Evet, Teslim olarak, tam bir teslimiyetle. Allah emretti. Yoksa yüz sefer selavat okuduk, selavat dilinle okudun. Bu okuduğun sen de imana dönüşsün Bu söylediğin sen de imana dönüşmelidir. Ahlaka dönüşüp, amele dönüşmelidir. Yani ne diyorsun? Ya Rabbi, evet. peygamberime, bana hidayeti taşıyana, vesile olana, vahyini taşıyana selat et, yardım et. Ben bu yardıma talibim. Ben de onun taşıdığını taşıyıp, ona selat etmek, ona yardım etmek istiyorum. Bana yardım et. Ona yardım et diyor ama, diyorsun ama bana yardım et diyorsun. Ben bu göreve talibim diyorsun. Allah da sana yardım eder. Peygamberi nimeti sana ihsan eder, ikram eder. Onunla beraber kazanmış oluyorsun. Onun kazandığını kazanmış oluyorsun. Ne kadar yapabildiğin kadar. Evet. Allah hepimizi Resulullah Efendimize layıkıyla Evet, salat edenlerden eylesin. Onun bıraktığı emaneti yerde bırakanlardan eylemesin. Beni ilgilendirmez diyenlerden eylemesin. Allah'ın emrini yok sayıp, onu başka tarafa çevirip, sadece dilinle söyleyince, onu yaptığını zannedenlerden eylemesin. Evet, Allah'ın resulü salat edip, ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Evet, ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Allah'a yardım edin. Allah'ın yardıma ihtiyacı mı var? Hayır. Kendine yardım ediyorsun. Rabbinden yana duruyorsun. Ben senin kulunum diyorsun. Ben sana kul olmaya, abd olmaya talibim diyorsun. Bununla beraber kulluğa davet ederim. Emrettiğin gibi, sevdiğin gibi. Evet. Yoksa sadece işte ibadetimizi yapıyoruz. Yetmez. Bir kul olarak evet, görevi Allah veriyor. Kulluk görevini. Herkes Kulluk görevini bilmelidir. Evet. Allah'ın ayetlerini okumalıdır, anlamalıdır, iman etmelidir. Ahlaka dönüştürüp amele dönüştürmelidir. Kitapsız din olmaz. Evet. Peygambersiz din olmaz. Bu dinin bir kitabı var, bir de peygamberi vardır. Onun için öğrenmemiz lazım. Anlamamız lazım. Kıyamete kadar peygamber varisteli bunu öğretir. Neyi öğretir? Elbette ki Allah'ın vahyini öğretir. Hikmeti öğretir. Hikmetsiz olmaz. Hikmetsiz aklına göre anlamak demektir. Evet. Efendim İstanbul'dan Yüce şeriat sistemine uymamız Allah tarafından emredilmiş mi? Evet. Allah razı olsun. Şeriat sistemine uymamız Allah tarafından emredilmiş mi? Bunun için önce şeriatın, şeriat sisteminin ne olduğunu anlamak gerekir. Şeriat demek yol demektir. Allah'ın gösterdiği yol. Kur'an, şeriatı gösteren yoldur. Peygamber, şeriatı yürüyen yoldur. Evet. O yolu yürüyen kuldur. Dolayısıyla şeriat deyince sanki böyle bir takım emirler, bir takım hükümler, bir takım cezalar varmış gibi anlamak yanlıştır. Evet. Allah'ın şeriatı, Allah'ın gösterdiği yol, kulluk yolu, Allah'a abd olma, hazreti insan olma yoludur. Güzel yapma yoludur. Rahmet olma yoludur. Allah'ın isimlerinin güzelliğinin kulda tecelli etme yoludur. Şeriat deyince bunu böyle anlamak gerekir. Evet, şeriat deyince bu durumda Allah'ın emri midir? Yüzde yüz. Onun dışında herhangi bir yol yoktur. Kim onun dışında kendine yol ararsa evet, o yol Allah'ın yolu değil. O yol Allah'a giden. Allah'ın rızasına giden. Cennete giden yol değil. O yol cehenneme giden yoldur. Evet. Ne burada ayet-i kerimede? Hakkı çekip çıkarırsan batıldan başka ne kalır? Hiçbir şey. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Allah'ın davet ettiği şeriat, yol, evet. Allah'ın davet ettiği nurdur. Nura davet ediyor. Öteki, öteki karanlık. İsmi ne olursa olsun o karanlıktır. Evet, şeriatı doğru anlamak gerekir. Yoksa, sadece böyle şeriat deyince, bir takım suçlar, bir takım cezalar olarak anlamak yanlıştı. Evet, o da şeriata dahildir. Allah'ın ceza olarak hükmettiği, her ne ceza varsa, suçtan Ali koymaktır. suçlar ceza vermek için değildir. Suçtan Ali koymak içindir. Suça mani olmak içindir. İnsanların kendini güvende, Evet. Hissedip yaşamaları içindir. Güvenlik olsun diyedir. İnsan hayatı yaşarken güvende olsun diyedir. Eğer biri birini öldürürse, karşılığında öleceğini bilirse, evet onu yapamaz. Yanlış yapılmasın diyedir. Bununla beraber, diyelim ki biri kırkızlık yaptı. O hemen öyle eli kesilmez. Bakılacak. İhtiyacı var mıdır, yok mudur? Bunu ihtiyaçtan dolayı yapmıştır? Yoksa bunu alışkanlık haline getirdiği için mi? İhtiyacı olmadığı halde mi yapıyor? İhtiyacı olmadığı halde yapmışsa o ceza uygulanır. İhtiyacı yapmışsa ceza uygulanmaz. Uygulayamazsın onu. Bununla beraber eğer o eşyası çalınan affetme hakkına sahiptir. Affedebilir. Aynı şekilde birini öldürmek için de bu böyledir. Birini öldürürse yine öyledir. Evet, şeriatı doğru anlamak gerekir. Bir konuda ki Allah böyle hüküm verdi. Allah'tan daha güzel hükmü kim verebilir? Eğer Allah'tan daha güzel hüküm veren varsa, bu durumda biri böyle düşünürse, böyle anlarsa, onu Allah'ın önüne koymuş olmuyor mu? Allah'ın yaratıp akıl verdiği. Kullar bir araya gelecek, ya da bir kul bu Allah'ın hükmü doğru değil de böyle olsa daha güzel olur dese ondan daha aşağılık kim vardır? Ondan daha adi kim olabilir? Onun o fikrini, düşüncesini kabul edenler ondan daha aşağılıktır. Öyle değil midir? Evet. Meynin bakışı Allah'a göredir. Alemlerin Rabbi bir şeyi söyleyecek de o hayır olmayacak onun yarattığı bir kul ya da kullar bir araya gelip bir şey söyleyecek. O doğru olacak. Evet. Allah Rahman ve Rahim'dir. Kullarına karşı Rahman ve Rahim'dir. Kerim'dir. Evet. Allah kullarına karşı Vehhab'dır. İkram ederdir. Allah hayırdır. Allah veduddur. Allah ilahtır, sevendir, evet. hafizdir, koruyandır, gözetendir onu, evet. müemindir, o gözetimi altında tutandır, rakibdir, birebir beraberdir, onun her ihtiyacını karşılayandır, varlıkta tutandır, onu sürekli cennete, Hazreti insan olmaya davet edendir. Kul, Rabbini bilmeyince, tanımayınca, hükmüne itiraz eder. Bu doğru değil, diyebilir. Tanımadığı için, marifetullah'a sahip olmadığı için. Yoksa bir kul Rabbini düşününce, tefekkür edince, isimlerinden tefekkür edince, nasıl anlar? Beni yaratan Rabbim der. Rahman ve Rahim olan Rabbim, benim vedud olan Rabbim, beni seven Rabbim, benim ilahım, benim mağbudum, Mabudluğa layık olan, sevilmeye layık olan, aşıklığa layık olan Rabbim. Ben bütün eksigimle zayıflığımla, acizliğimle, sürekli düşen bir kul olarak beni kaldıran Rabbim. Kaldırıp yürüten, hadi kulum gel diyen Rabbim. Her anda gönlüme vahyedip beni kendisine davet eden, güzel yapmaya, doğru yapmaya davet eden Rabbim. Ne kadar yanlış yaparsam yapayım, beni affeden, mağfiret eden, ona dönüp tövbe edip istiğfar edince, ona dönüşümü, tövbemi kabul eden, istiğfarimi kabul eden, beni mağfiret eden Rabbim. Kendisinde hayırdan başka, güzellikten başka, ikramdan başka, sevgiden, aşktan, muhabbetten başka bir şey olmayan Rabbim. Her muamelesi böyle olan Rabbim. Nasıl olur da başka tarafa insan döner? Başka tarafa meyleder. Başkasını tasdik edip Rabbinin güzelliğini inkar eder. Bu akıl akıl midir? Böyle bir akıl olur mu? Aklımızı böyle mi kullandık? Böyle mi kullanacağız? Eğer en ufak bir vesvese geldiyse gönlümüze Allah'ın verdiği hükmü gönlümüzde hiçbir ağırlık hissetmeden kabul edemediysek mümin olamamışız demektir. Allah öyle buyurdu. Müminler Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde gönlünde hiçbir ağırlık hissetmeden kabul edenlerdir buyurdu. Yoksa mümin olmuş olmuyoruz. İman etmiş olmuyoruz. Neden? Tanımıyoruz da ondan. Tanımadığımız Allah'a nasıl iman ederiz? Rabbimize, sahibimize nasıl iman etmiş oluruz? Onun için en büyük ilim en büyüge ait olandır. Yani Allah'ı bilmektir. En büyük elim. En büyük sevgi, En büyüge ait olan sevgidir. İman, Allah'ı sevmektir. En büyük nimet, En büyüge ait olandır. Allah'a yakınlık, Allah'ın kendisine nimet verdiği, Aşk, muhabbet nimeti, eğer biri Allah'ı biliyorsa, o alim biridir, bilmiyorsa, ne kadar okumuş olursa olsun, o cahil biridir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, insanlar iki kısımdır. Biri cahiller, biri müminler, evet, cehaletin karşılığında alim demedi, mümin dedi, mümin alimdir, o Allah'ı biliyor, o Rabbini biliyor. O Rabbinin hakkını takdir etmeye çalışıyor. Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşsin istiyor. Yani Allah seni yaratmış. Onun da bir muradı olmasın mı? Onun da senden bir isteği olmasın mı? Nedir isteği? Ona abdolup ona iman etme. Onu sevme. Sevgisine karşılık verme. Daha doğrusu. Onu seven sevgisine karşılık nasıl olacak? O neyi söylediyse o doğrudur. O neyi söylediyse o güzeldir. O haktır, o hayırdır, o rahmettir. O benim için saadettir, mutluluktur. Bunun dışında saadet olmaz, hayır olmaz, güzellik olmaz yani. Yoksa o küçücük aklıyla kendini Allah'a ortak koşar. Bence, bana göre diyor. Yani insan bu kadar... Kendisini yaratan Rabbine karşı edepsiz olamaz. Bu insan olamaz böyle bir şey. Kula düşen tek bir şey vardır. Ya Rabbi seni seviyorum. Ben senin kurunum, abdinim. Yaratmış olduğunuz yaratmış olduğunuz aciz, günahkar, hatalı, kusurlu bütünüyle sana muhtaç olan kurun. Sen, sen benim subhan Rabbimsin. Beni yaratan Rabbimsin. Beni varlıkta tutan Rabbimsin. Kendinden bana varlık veren Rabbimsin. Beni seven Rabbimsin. Bana düşen, sana kul olmak, abd olmak, sevgine karşılık vermektir. Sana kulluk yapmaktır. Sana olan sevgimi ispatlamaktır. Demelidir. Başka bir şey yok. Öyle o kadar Rabbimizi unutup uzaklaştık ki bunun bir sebebi var. Allah'ın vahyenden uzaklaştığımız için, Rabb'imizi dinlemediğimiz için, Peygamber'imizi bize örnek olanı, tabi olmamız gerektiğini tanımadığımız için. Kendimizi unuttuk, Rabb'imizi unuttuk. Birbirimizle uğraşıyoruz. Birbirimizle uğraşırken bunun karşılığında Allah'tan bir şey istiyoruz. Nimet istiyoruz. Ben senin istediğin gibi yapıyorum diyoruz. Nasıl yapıyorsun? Sen daha kendi kendine Allah'ın hükmüyle hükmetmemişsin. Nefsini Allah'a kul cool etmemişsin. Nefsinin nasıl bir müşrik olduğunu, kafir olduğunu, nasıl bir zalim olduğunu biliyorsun. Senin cehenneme sürüklemeye çalışıyor. Allah'a itiraz ediyor, hükmüne itiraz ediyor, emrine itiraz ediyor. Allah'ın vahyine itiraz ediyor. Önce senin kendine, nefsine iman ettirmen gerekmez mi? Kendini unutmuşsun, başkalarına yol göstermeye çalışıyorsun. Bunun üzerinden Allah'tan bir şey istiyorsun. Sen Allah'ın kurulunu nasıl sevdiğini biliyor musun? O yaratmış. Ruhundan nefretmiş. Varlıkta o tutuyor, rızkını o veriyor. Melekleriyle o koruyor onu. Ve onu kendine her gün Yüzlerce defa davet ediyor. Ve sen onun ölümüne hükmediyorsun. Küfrüne hükmediyorsun. Sana ne? Nasıl kendini Allah'a böyle şirk koşup, böyle karar veriyorsun? Allah sana sen güzel yap dedi. Sen güzel yap, kötü yapanların kötülüğü sana dokunmaz dedi. Sen haddini bil dedi. İrada vermişim, tercih hakkı vermişim. Son nefese kadar onun tercih etme hakkı vardır. Hayatına bir gün kalmıştır, iman eder. Hayatına bir gün kalmıştır, tevbe eder, istiğfar eder, Allah'a döner. Evet. İnsan haddini bilmelidir. İnsan kendini bilmelidir. <gülüyor> Rabbini bilen, kendini bilen haddini bilir. Kul olmayı kabul edenler Allah'a karşı haddini bilir. Allah'a karşı o saygısızlığı yapıp nefsini Allah'a şirk koşmaz. Aklını Allah'a şirk koşmaz. Başkalarını, başkalarının söylediğini Allah'a şirk koşmaz. Mümin sürekli başı secdede olandır. Gönlünün başı secdede olandır. Mümin mirajda durandır. Mümin sürekli kıyamet yerinde durup hesabını yapandır. Hesabının hesabını yapandır. Evet, mümin Allah'a davet edendir. Allah'ı sevmeye, teslim olmaya, itaat etmeye, Allah'a karşı evet, edepli olmaya, haşyet duymaya davet edendir. İnsan olmaya davet edendir. Birbirine rahmet olmaya davet edendir. Hayır olmaya davet edendir. Cennete davet edendir. Evet. Tevfikaya davet ettiyse Ayrılığa davet ettiyse, şunlar doğru yapıyor, şunlar yanlış yapıyor dediyse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenleri böyle cemaatlere, tarikatlara, mezheplere, parçalara ayırıp şu haklıdır, şu haksızdır dediyse, yanlış yapıyor, yanlış. Doğru bu değildir. Doğru böyle değildir. Biz buraya ebedi hayatımızı kazanmaya gelmişiz. Kul olmaya gelmişiz. Yaratılışımızın gayesi bu. Kulluktur, abdiyettir. İnsan olmaktır. Birbirimize rahmet olmaktır. Güzel yapmaktır. Allah böyle buyurdu. Kulluğu, yaratılışın gayesini böyle anlattı. Söylemiştim. Yaratılışın gayesini Allah anlatırken dört ayetle onu anlatıyor. Biri Allah'a abdolsun. Cinleri ve insanları bana abdolsunlar diye yarattı buyurdu. Biri Rahmet olsun diye biri güzel yapsın diye biri dua etsin diye. Dua etsin. Rabbini davet etsin diye, davetçi olsun diye. Hakka, güzelliğe davet etsin diye. Kendisi Hakk'ın davetine icabet etsin, Hakka davet etsin diye. Dört vazife. Yaratılışın gayesi. Yoksa gidin dünyaya sahip olun, birbirinize düşün demedi. Allah bizi Kur'an'ın nuruyla görenlerden eylesin, Allah'ın vahyiyle bakanlardan eylesin, Allah'ın nazarıyla nazar edenlerden eylesin, Rabbini tanıyanlardan, anlayanlardan eylesin. Allah bizi kör, sağır, kalpsiz, gönülsüz olanlardan eylemesin inşallah. Doğruğumun da gelmiş gelmişse şimdi bir mesaj da efendim Efendim Nurhan Aysal bir şey yollamıştı. Gönül içti şarabı doymadı elhamdülillah. Doyulur mu hiç buna? Bunun adı aşkullah. Kurban olayım ben o gönüle ki şarabın menbahıdır. Bir içen billah doymaz. O saf aşkın şarabıdır. Ey gönlüme düşen cemre senden önce kara kıştı her yer, sen gönlüme düştün ya, renk renk kardelenlerin var artık, kardelen baharı müjdeler, bahar yazı, cemrem seninle ne anlarım ben, kışı, buranı, ayazı, varlığın müjdelerken uslatı. Ne güzel söylemiş. Evet. Belki Allah bizi dünyaya gönderirken, araya perde koyduysa, o özlemi, o hasreti eğer kuruna yaşatıyorsa, o özlemi, hasreti yaşayan, Allah'ın nefreti yiyor ruhtur, sahibini özlüyor, sahibini istiyor. O aşkın kendisi, aşktan yaratılmış. O aşk şarabının da kendisi. Belki onun gönlümüze sunduğu o aşktan, o şaraptan kana kana içmek lazım. İçip sarhoş olmak gerekir. Aşk şarabından sarhoş olmak gerekir. Yoksa bu dünya çekilmez. Bu çamurun içinde bocalarken, o aşk şarabından içmeden bu dünya çekilmez. Dayanılmaz yani. Her anda, her türlü imtihan gelirken, sarhoş olmadan o imtihanları karşılamak muhabbetle karşılamak mümkün olmaz. Buna aşk şarabı gerekir. Buna manevi bir sarhoşluk gerekir. İman sarhoşluğu, kulluk sarhoşluğu. Ölümüne seni seviyorum. Her ne olursa olsun nasıl bir muamelede bulunursa bulun ben seni seviyorum demek. Aşktan sarhoş olmadan bunu söylemek mümkün değil. Nefis feryat eder. İçinde bulunduğun, düştüğün çamur feryat ediyor. Allah hepimize o aşktan, aşk şarabından ikram edip içenlerden eylesin. Bunu birbirimize ikram etmemiz lazım. Kendi gönlümüzden ikram etmemiz lazım. Allah'ım selami, rahmeti, bereketi Aşkı, muhabbeti, tecellisi, güzelliği, bütün kardeşlerimizin gönlüne, bütün mü'minlerin, Müslümanların gönlüne olsun. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah soramadığımız sorularınızı kaldığımız yerden haftaya devam ederiz. İnşallah sorarız Efendimiz'e. Buluşunca kadar hoşça kalın, esen kalın bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.